Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle gezegenin geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Adrasan koyuna beton dökülmemesi için Ertunç Ergüneş'in başlattığı Change.org Taksim Adrasan Koyu adresinde başlatılan kampanya koyun kesin korunacak hassas alan ilan edilmesiyle başarıya ulaştı. Kampanya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın gemi yanaşma yeri projesiyle bölgeye yaklaşık 268 bin ton taş ve 13.300 metreküp beton döküleceği haberleri üzerine başlatılmıştı. Kampanyayı başlatan Ertunç Ergüneş, imza atan 30 binin üzerinde kişiye gönderdiği e-mailde şu ifadelere yer verdi. Sevgili imzacılar, ben bu kampanyada toplanan imzalarla oluşan kamuoyu desteğine çok teşekkür ediyorum. Adresanda Gezi Teknesi Limanı yapılması planlanan yer... Kesin korunacak hassas alan ilan edirdi. Projenin iptal edilmesini bekliyoruz. Bu nedenle sizlere teşekkür ederek kampanyama son veriyorum. Adrasan sahili için olumsuz bir karar çıkar da harekete geçmemiz gerekirse kampanyayı yeniden açabilirim. Bu durumda sizin yeniden desteğinizi isteyeceğim demiş kendisi. Sarıyurt köyü çevre gönüllülerinin başlattığı kampanya İzmir iline bağlı Bayındır ilçesindeki Sarıyurt mahallesinde planlanan maden ocağına karşı çıkıyor. Change.org Taksim Obacık adresinde yer alan kampanyanın bu projeye karşı çıkmasının en önemli nedeni projenin yaban hayatı koruma ve geliştirme sahası olarak belirlenmiş alanda yer alması. Kampanya metninde verilen bilgilere göre bir maden işletmesi yıllık 6 bin ton kapasitesini 150 bin tona çıkartmak amacıyla yeni bir ruhsat başvurusunda bulundu ve bu ruhsatta proje alanını 941 hektara genişletmek istiyor. Sarıyurt köyü, çevre gönülleri projeye karşı çıkma nedenleri için hedeflenen maden sahası Kızıloba ve Sarıyurt mahallelerinde yer alan tarımsal alanların büyük bir bölümünün içinde. Kurşun ve çinko gibi canlıları için tehlikeli ağır metallerin çıkarılacağı bu alan 57,8 hektarlık ovacık yaban hayatı koruma ve geliştirme sahası içinde. Bölgedeki endemik bitkiler, alandaki 38 bitki taksonu önemli doğa alanı kriterlerini sağlıyor ve bölge nesli tehdit altında olan endemik bitki ve hayvan türlerini barındırıyor. Genişletilmek istenen maden sahası içindeki yeraltı ve yerüstü sularının küçük dereler yoluyla beslediği Ilıca Deresi, Küçük Menderes Ovası'nın en önemli su kaynaklarından biri. Planlanan bu proje hayata geçtiği takdirde telafisi mümkün olmayan zararlar ortaya çıkacak. Zeytinlikler ve meyve bahçeleri, orman alanının içindeki bitki örtüsü zarar görecek. Yeraltı ve yerüstü suları ağır metallerle zehirlenecek. Sulama ve içme suları kullanılmaz hale gelecek. Patlama sonucu yayılan gazlar ve yoğun kamyon trafiğiyle etrafa saçılan cevher, bölge halkını ve yaban hayatını tehlikeye sokacak. Bölge halkının ekonomik ve sosyal refahı, Olumsuz etkilenecek diyor kampanyayı başlatanlar change.org taksim ovacık adresinde bulabilirsiniz. Bir diğer kampanya bir başka ovacıktan, bu sefer Lüleburgaz'ın ovacık köyünden. Ovacık köyü sakinleri süt ve hayvancılık şirketinin atıklarını köyün merasına bıraktığını ve bu atıkların köy merasına köylünün hayvanları için kullanılmaz hale getirdiğini söylüyor. Köylüye verilen ekonomik zararın yanında. Çevreye de büyük zarar verildiği ifade ediliyor. Kampanyada ayrıca bırakılan asidik atıkların tren yolu menfezlerine zarar vermesi nedeniyle de bir an önce önlem alınmasını talep ediyor. Adresi change.org/taksim-lüleburgaz-ovacık. Arda Tonay'ın başlattığı kampanya Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden birine yönelik talebi sebze ve meyve satışlarında strafor kullanımının yasaklanması. Change.org Taksim Strafor istemiyoruz adresindeki kampanya son yıllarda market zincirlerinin sebze ve meyve reyonlarında çok miktarda karşımıza çıkmaya başlayan Strafor'un çevre için en kötü ambalaj maddelerinden biri olduğuna ve köpük olarak da bilinen bu malzemenin petrolden üretildiğine dikkat çekiyor. Kampanya metninde şu ifadelere yer verilmiş. En ucuz ambalaj malzemesi olduğu için kullanımı ülkemizde artıyor, ancak dünyada özellikle gıda ve at kullanılan sektörlerinde kullanımında kısıtlanmaya gidiliyor. Çünkü doğada hemen hemen hiç çözünmeyen, yüzyıllarca kalabilen bir madde olmasının yanı sıra, özellikle kuş ve deniz canlılarının yanlışlıkla yemesi sonucu hayatlarını da tehlikeye sokuyor. Ayrıca geri dönüşümü pratikte yapılamamasından dolayı da en kötü ambalaj malzemelerinden biri. Gıda sektöründe özellikle sebze ve meyve reyonlarında strafor kullanılarak yapılan ambalajlara hiç gerek yok. Sebze ve meyvelerimizde strafor istemiyoruz. Tüketiciler olarak marketlerde bu tür ambalajlı ürünlere lütfen tepkinizi gösterin. Almayın ve neden almadığınızı da mutlaka yetkililere belirtin. Plastik kirliliğini azaltmayı hedefleyen bu kampanyaya siz de imza atmak isterseniz change.org/taksim Stofor istemiyoruz adresini ziyaret edebilirsiniz. Ben Uygar Özesmi ve Change.org özel programını derleyen Gülçin Şahin ve Büşra Yar Sizlere kıyıların işgal edilmediği, ormanların yapılaşmaya açılmadığı ve plastiğin hayatımızda olmadığı bir dünya dilekleriyle iyi bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi yine buluşmak üzere. Esen kalın. Gezegenin Geleceği